''Yaptıkları bir iyiliğe karşılık 10 kat sevap vereceğim.'' Adem aleyhisselam yine daha ver.'' dedi. ''Canları tenlerinde bulundukça tövbelerini kabul edeceğim.'' Adem aleyhisselam yine daha ver.'' deyince, ''Üzerinde fazla durmadan işledikleri günahları af edeceğim.'' ''Âdem aleyhisselam bu sefer bunlarla yetiniyorum.'' dedi. Bunun üzerine İblis tekrar der...